Really. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lalikullahi ekber. Sıraq Allah'ın Azim. Inna s-salata tanha an-ni fahşâ ibn-ni m-tah. Ve lalikullahi. Allah'ı yana lillahi astaghfirullah. Ve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 Namaz, fuhşiyetten, münkeretten, nehminen. Bir kimsenin namazı, hem namaz oluyor, hem kendinde fuhşiyet ve münkerat bulunursa, o namaz kabul eşya yap namazı. Yani. Yanımız Rabbimiz, Melefikullahi Ekber buyuruyor, zikir bu hususta daha iyi. Yani namaz, niyaz hünkarattan çok şiiyetten nehyi ya namaz bu hususta daha ekme, daha Allah'ı zikretme, daha büyüme. Yani namaz, abdest, ibadet çıkan çıvanları, çıvanları Üstünden deler, sığar, kanlı çıkarır ve merhem sürer. Ama şu yandan bir çıkar. Şu yandan kırs çıbanlı silam, şu yandan tamağa çıkar. Şu yandan fukul çıkar. Şu yandan adarat çıkar. Hiç durmaz bir çıkar bir batar. Böyle olunca zikrullah şifa olur Zikrullah, kalbin şifası kalbi kalbi şifaya kavuşturur hap yutmuş gibi inne vurmuş gibi kan pesadını kaldırır, çıban taliyetiyle kovulur, kaybolur ki bir çıkmaz bir daha tecrübe ediliyor çünkü üç üst üste bela savurduğu termeye de geliyor çuğanda geliyor Zikrullah içeriye Uğrulan insan gibi kanın hesabını düzelttiğinden değinden ahlaklar gururu geleverdi Çünkü zikrullah Allah Allah Allah demek. Nemla zikretmek ya <gülüyor> illezine <gülüyor> <gülüyor> amene zikrullah hazik an kesira. Hanife zulcelan Sura-i Bakara'da, Sura-i Cuma'da yani zikri kesir ile zikredin. Bunlarım ben çok zikredin. Çok fikredin ben. Dünyada bir şey alıp gelecekseniz çok zikredin. Kur'an'ı kerim bunlar. Estağfirullah, Bismillah. El-Turunallaha qiyamen ve ku'uden ve ala cunubihim ve tefekkerunet fi kalbi s-semavati vel-ağd İlahi Allah ya sallallahu ala azim. Alkrona Allah ciyamen ayıktırıldığımız zaman da benizledin ve uğudan. Oturduğumuz zaman da benizledin. Vale günü birim. Yani yatağında yattığımız zaman da yatağa yattın ve fay vurdun. Caizdir, Abdest ile yat. İkna yani abdestsiz yatarsa uykusu israf olur. O Doy, doyduktan sonra yerse israf olur, altı saattan fazla uyursa israf olur, bunlar cahiller mi var? وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Yatağa yatacağın zaman Allah Allah Allah Allah Allah Uyur git böyle ama ölürsen iman da onu. Bu ayeti ziyelim diye çeşitli mana veriyor üstazlarımız. Ben birini daha diyeyim. eğer bir kimsenin kalbi bu ruhu zikrederse, sırrı zikrederse, hafisi zikrederse, ehvası zikrederse, le tayfi hamseyi ale, alemi emir, le tayfi hamseyi alemi halkı zikrederse, bütün zikri kürt olursa vücut dineldiği yerde, tükkanında neden bütün vücur zikreder. Görüyor mu kıyamen Hacı Saad böyle mana veriyor. Başka müfessirler kıyamen delikler için zikre ayağa kakarlar. Allah hay Allah hay böyle ayakta duracağız Abdülgahir Gülhan Efendimiz gibi ayağa kakarlar. Mükrederlerdir. Her zaman zikreyeceğiz. Yani her yer içinde, her yer içinde Allah'a zikretmek lefayı bir hali. Hansevi alemi emir. Allah, Allah. Hadi böyle sallanın. Sen seslenmen ama dilin bir şey demez ama kalbin dir. Değil mi? <gülüyor> Şimdi sen bak Ouden. Oturdun mu hatlarda Dinlen. Vücut sop, sop, sop, sop, sop, sop. Allah her yer ellerin, ayakların iklik kül olur. Dedim ya ters ustayın. Birisinden gelmiş de bilememişler, zikri püleç kağıtlarının zikrini, bütün gücünü zikrediyor. Bir tadın bu ya. İrkensin, bu kadar kaflete dalmanın yüzü mü yok. Efendiniz buyuruyorlar ki, hiç değil mi kalbiniz kusunu zikresin de kabir çürütmesin. Yani bu aldığın zikre karı değil. Allah, Allah dediğin binle çevirmez bunu iki bin çığırmış, üç bin rabıta yarım saat olmayınca kalp letayifleri oklamaz. Bunu hızlıcıklarına bakıyor, çekiyor da ondan çalışmıyor vücudumuz. Bunu bir kâr etmeyelim, geldin hepsine diyelim şimdi. Bunu hoşum kardeşim, letayiflerin birtecik bir Efendimiz kalb olsun, çalıştırsınlar da, kabirde yazılır, çiriyip gitmesinler. Kalbi yiyemezsin bunun vücudunu. Aşık öldü diye sala verirler. ülen hayvanmış, aşıklar ölmez. Allah'a zikredenler ölmezmiş, onlar dirilirler. İnan Zekki Nüfus kitabında çocuğu sana görmüştüm ben. şöyle. Çocuğum desem işte on beş yaşımdan eve babamın yanındaymış kitabı okudum diyor ki bir ehli zikirilmiş ehl ölünce demiş ki koca kendiler, bunu ehli zikirden birisi yıkasın, bundan Hı -hı. sırlar zuhur eder belki demiş. Bir perde çektiler diyor böyle, perdenin içinde yıkayordum diyor. Ben çevirmeden kendi şu çeviriyorum diyor. Hı -hı. Sırtımı şu yanına çeviriyorum diyor. Allah Allah, Hı -hı. Yavuz bu adam sağdım dedim diyor gözünü açtı. Dedi ki aşık öldü diyor sala verirler. Ölen hayvanmış aşıklar ölmez. E zikir ölür mü ne diyor. Şu salından şuraya girdik biz diyor. Mutu gable ente mutu sırna mazhar olan. Bunda gördüğü haştu neşri nebkayı su olmadan mutu gable ente mutu demek. Gülmeden evvel gülecek elimiz ne? Gülmeden evvel gülen insan. Bir e onutsanaz nereler yaptı yaptır, dünyaya muhabbet ettir, fabrika yap de ki şu fabrika seni istememiş. E ölmüş ya yani neyisin? İhtiyarlığından mı? Genç olursa bile yani 25 27 yaşında kutlu cihan oldu Hacı Esra Efendimiz. O zaman ölmüş o zaman kutlu cihan olunca ya. Yani. Mutu قبل أن mutu sırna mashar olan bunda gördüğü haş eştiği de hayır sur olmadan bunda her şeyi gördü. Bir <gülüyor> e, o adam ölmenin için ne işte şu salından salına geçmiş kadar biliyormuş. Gelin ağzımın tadı var mı size bunu anlatayım yeniden anlatayım. Karşı yani için ağzın da hasta derken ben da anlatayım. İnşallah. İki arkadaş var, Allah'tur, Allah'tur. Böyle bildiğin gibi de birbiriyle beraber yerler, beraber şeyler beraber kılavuz hafızından biz öyle hayver. Allah rahmet etsin. Ooo, <gülüyor> kardeşim demiş, sen ölürsen, sen ölecek olursan, Ahiret'in sırrını bana haber ettin Allah aşkına. Hiçbir şey duyurmuyor. Ben ölürsem ben de sana haber. Ya ne olur nasıl beceri miyiz lan? Yok ya o sende bir hal var muhakkak ahiretten buraya haber verebilin dedi. Ve arkadaşım biliyordu. Bunu tabirinin başına vardı. Murakabıya aldı. Görüşmeye başladı. Ne deyip artık Sultan Mehmet Hazretleri, Aksimsittin Hazretleri'ne Ebu i Ansarının Ansari'nin bulup da konuşmadın mı? Efendimiz Yahyaliye gelirken içmeden e, orada eski alâ derler bir zat götürürken Efendimiz'den girerken hiç bilmez de böyle zatlar kabir halini bilir diller Acaba bilirim ona deyince o sultanımız geriye döndürdü. Alamınca. Kadir halimi en küçük bir zevk diye açıklayabilirim. Ben... Konuşanlar ne var? Hı hı. Geçen ölüyorlardı ben kendim ulaştığım birisi vardı. Ben öleceğim, baktım, yani iklan ı baktım, bıraktık. Bağlama yaparlar, neye başlarlar. Sonra ondan haber alınmıyor kardeşim. Oradan. Haber alınmıyor diyel sana inanın. Mellem yazıp lem yare tatmayan bilmiyor. Sırrı hep dışarıya aktırmak caiz değil. Dedim mi inanın da insanın yakasını bırakın. Bu zat diyor ki, ben gittim diyor, kabrinde bir mürakabaya vardım, konuştum diyor. Nasılsın kardeşim, ne alem, elhamdülillah, korktum ben kurtuldum, kumdum. Allah'ın kavzatı, riyazı cennetleri, cennete kavuştum kabrin cennetine. Ötücü, hiç görülmeyen bir bahçe verdiler bana. <gülüyor> Cennetten pencereler açıldı, huri kızı geliyor boğazıma atlıyor. Ben zevkin içindeyim, ne zaman öldüm der, Başım, hiç bilmiyorum der diyor. Bin sene ölen, iki dakika oldu daha ölen diyor. Bin sene olan, diyor diyorlar, görüşüyorlar. Şimdi bunlara ehli tanıksın, sadece bileceksin bunları. Keşke olacak, gözün yumunca, gözün yumuk gören var değil. Ya ulan böyle gözü gören var. Allah'ım. Ayırmasın bizi onlarla inşallah. <Gülüyor> ne alemdesin? Nasıl güldüm? Diyor. Eh, ben ölümü bilmem ki diyor. Böyle yatıyordum. Doktor getirelim, doktor götürelim filan <gülüyor> millet bir tıraşa düştü diyor. Ağırlaşmışsınlar demek diyor. Ama yok diyor. Aya bir doktor geldi, yanında bir de hademesi var diyor, sıkıyasın. Hasta diyor, buyur, yine mi ağrıyor? Bir düşündüm defenden tırnağım ağrıyor. Hastayın yerini demezsen biz ne edelim? Şimdi i̇yi düşün de söyle diyor, Allah Allah, şu dizimden aşağıda hiç ağrı kalmadı, yukarı ağrıyor, şu dizimden aşağı canını çekmiş gelince. Hı. Dedi ki diyor, ne diye ifadeye yanlıştın, defa bir iyi düşün bakayım. Hı. Allah Allah, bebeğimden aşağı hiç ağrımıyor, yok arasında büyüyor. Bildim ki ne şey diyor. Oraya da gelmişsen, ondan sonra diyor, iyi düşün hele diyor, iyi düşün, bir anhalet başımda az bir ağrım kaldı, başka ağrısı tükendi. Anamla ile biz de görüştük de yani o sağa kanaydı babam görüştü. Burman olduğum sahat buldum hiç eski ağzılarım kalmadı dedi. Hı hı. Yakın vakit ve fahit okuyarak durdur. Allah rahmet! Neyden yani bir şey? Bakalım ne olsun böyle konuşalım mı sizinle? Hı. İyi, elmim tuttular diyor. Allah Allah bir rüya alemi Resulullah'ın yanına vardır ziyaret ettik. Ondan sonra arşı alsan gibi yani bir yerden geçti. Beni uçurdular. Kaçılar. Rüyanda diyor. yeni benimle uyandım. Bizim havluya bir ağrıt başlamıştı. Oooooyy oooyy diyor, Ben hastanem. Ben de iyi oldum dedim diyor. Ben ne bileyim öyle, diyor. Ya ne oldu şimdi? Sevgili kardeşlerim, inşallah burada ölürsek, orada ölmeyeceğiz. Ya, bu da nefsimizi öldürürsek yani. Hep nefsin dediğini verirsek ölmez abone olacağım. Bismillah. Sonra ne oldu kardeşlerim? Aileme varıyorum, niye ne alıyorsun sen diyorum diyor, bana yanına bakmıyor, kısmış diyor. Gittiğini bilmiyor, elmen ruh yetiyor çünkü. Kardeşman dedim. Diyorlar bir kimse bana seslenmiyor. Ben de bir yere şöyle oturdum bir kahve şöyle buldum. Ağlayamıyorum ben diyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Birini yiyip duruyorlar orada. Sarırlar, sarmaladılar diyor. Gittik beraber diyor. Cenazeyi ben de tutun diyor. Hı. Cenazem, kendi cenazemmiş. Ben öldüm diyor. Kabir yapılıyor. Kabir yapılırken abi diyor üstüne bastırmadan Ayağımdan kahverdi. Birisi diyor. Biraz sırtla gidelim. Ay öldüm dedim diyor. Üstünü bastırınca diyor. Kapatıp geri verdim oraya diyor. <gülüyor> Geniş bir meydan diyor. Yine olan <gülüyor> doktorlar öyle gülüyorlar diyor o doktor. Nasıl iyi oldun mu? Elhamdülillah diyor. <gülüyor> ben bilmiyorum ki o alem bu alem. Genel olarak öyle diyor. Bir perde var. <gülüyor> Mesel Karahane Efendimiz oturmuş. Bütün Evliyaullah diyor. O koca kutuplar diyor. Ağzına bakıyor konuşuyor diyor. Gel hele gel. Buradan daha tatlı yer var gel. Şöyle yeşil perde var diyor. İçekti diyor. Açıldı diyor. Baktım Muhammed Mustafa Hı. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oturmuş diyor. Sağında sonunda bütün Peygamber e Ali Zammala 124 Sen olsun dedi. Sen vefat ettin haberin var mı? Uuu diyor diyor. Yani ölümden korktuğundan daha orada korkuyor diyor. Ölüm niye bilmedim ya ya Allah ölmeden evvel öldüğünü de sen de diyor. Arkadaşım ben ölümüm bu kadar buldum. Diyor. Babam bana dedi nasılsın babacığım diyor. hiç gün sonra vefatından sonra. Hiç zor gibi kaldım, oturdum, dedim, <gülüyor> hiç haberim yok oğlum diyor. hanım cihanın başımda oturuyordum, diyor. Hacı Esadem'e bakıyordum öyle diyor, onu pek sevdiğim için canımı çıktığını duymamışım, diyor. <gülüyor> Kabir suarı nasıl oldu, dedim. Kabir suarı oğlum, dedi, iki melek geliyor, dedi. Sağdan iki melek geldi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Derim, der ki, diyor? alimimiş, ilmiyle amil olmuş. Bir, üç aylarında vefat etmiş. teceb Şerif'te vefat ettiği ve iki, şiighı başında oturduğu için sual sual Allah sallallahu Bir sual hisal sorma ya kardeşin iyiler öyle olun işte oğlum dedi bana babam, öldüktan sonra rabıtaya devam edelim kutbu cihane çatımızdan çıkmasın, bütün faizanız buradan olacak. Yani zikir Efendimiz diyor ya, zikriyevin hemen geliyor, zikrin rupni azamı yarısından sonra çoğu rabıta olmazsa terakki edemez. Efendimiz böyle devam tamam. Bir kardeşimiz, daha nedir efendim, babanız daha nedir Allah aşkına söylerler. Kerem açıldı, <gülüyor> birkaç yüz ihvan senin için albayır Vefat etti Şahfeli Bey, sen bizim için düşünmen mi, ağlaman mı dedim. Dedi ki, olup sizleri unutturan Hazreti Muhammed Mustafa <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine geldi diyor. Ne diyor siz hatırında, ne <gülüyor> dünya hatırında, ne ahiret hatırında, biz daldık bir âlime diyor. Onun için kardeşim, haber ne olmaz zannetme, buradan haber gelip duruyor, ne istiyorlar, rabıta istiyorlar, ne istiyoruz, iki istiyorlar diyor. Rüyasında kocasını acaba gittiğini görüyor, varıp yakalıyor, nereye götürüyor musun? diyor. Sevanlar, <gülüyor> ne diye, hocam diyor, tutma tuttular diyor, hakkını vermedi de diyor. O hakkın için götürüyor, dünyaya haber gönderiyorlar, rüyayla neyle gönderiyorlar. Yani bizi ayıktırmanın için ahirete gidenler, giren adamdan hiçbir haber gelmiyor diyorsun ya, nasıl gelmiyor o geçen Dört yollu Mehmet Baba Hical'dan Hacı Es'an Efendimiz'in yanına varmışlar sağlığında. Efendim bir Yahuk kardeşim var. Seferberlikte kayıp oldu. Acaba hayatta mı ola Mehmet'te ola bilemiyoruz. Hı. Öldüyse o ruhuna ne dem diyor. Koca kutlu cihan Hacı Es'an değer bilir. Efendimiz dedi. Şöyle. Hı. Mehmet Efendi Allah rahmet etsin diyor. Gözünü yumdu diyor. Kafasını eadi böyle diyor. İnan bir iki dakika sürmedi diyor. Allah rahmet etsin Nasıl olmuş efendim diyor. Ee, bütün sağları çığırdım yakıp ses vermeden. Mehmet de evliyanın gözünde kaldığı kadar olur dünya. Bütün dünya. Çığırıyorum yus. Ahyete er, döndüm çığırdım. O da Yakup buyur efendi, dedi. Abim soruyor sana. Şehid oldum. Korktuğumdan kurtuldum. Umduğuma nâir oldum. Abime selam söylendi. Öyle kardeş. Haber gel, oradan. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri. Allah mergad-ı nur olsun, şefaat-ı nasip olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla, o ne güzel amir denilen zat, yetmiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tane veli var, yetmiş tane evliya var, bizdünmesinin himmetinin dolduğu bu hal. Lakin yetmiş veliden, Eba-i İbni Ansari radıyallahu anh, kabrini değilse efendim gösterin de, Keşfedin de, kerametinizi ısal de, ne olun bir görülsün de orayı yaptıracağım, kabret türbe yaptıracağım, oraya cami yaptıracağım, orayı zinetleyeceğim Peygamberin <gülüyor> <gülüyor> o mihman darıdır, dedi diyor. <gülüyor> Akşam sıktım kafaya, nereye Şu semte bir nur iniyor, ebâ-i Nuhu semadan aşağı asamdan iniyor, devliyor, müsaade buyursan kabrini keşfedemeyen ağırlarla almıştır. Bütün bütün evliya, bütün salih abid, bütün asker ve padişah bekliyorlar, böyle. Bulamalı da uykuya daldı diye itirazlar başlamış evine. Yani bulamadım ben de, uyuyayım demek istiyor demiş. <gülüyor> Onlar derken, pahtılamaz. Ne oldu? Kadişahım gelmiş, gelmiş. Buyur gidelim. Bura abi demiş. Nur buraya iniyor, eba bile Yüb ile görüştük. Eba-i Yüb ile görüştük, ee, kazağınızı, fethinizi tebrik ediyor, mübarek olsun diyor beni küfrüstan diyarından ayakları altından kurtardı da Müslümanlara kavuştum elhamdülillah diyor öyle senamı var sana dedi gördünüz mü? yani daha açığını konuşturmaya ondan sonra ne oldu efendim şura dedi göbeğe şura başı dedi bir çınar dalı getirdi oraya soktu Buraya kazdın mı iki buçuk herşin aşağısında قَبْلِ هَذَا اَبَا اَيُّبُ الْاَنْصَارِ diye yazdı. Başkılacaksınız. Mermerde. Arapça yazıyla yazılmış. Şurada ayağı. Bu ara Padişah, ne diyor? yüzümü çıkarayım da ortaya güvenip. Yarın gelince yanılmayalım. Gömdüler diyor, gittiler. Padişah, zikrin <gülüyor> Evliya Allah'ın kıymetinin ne olduğunu bilen padişah kabrinin uğrasın e, akşam sohbeti oturmuşlar, böyle bizim gibi konuşuyorlar Hı. sabah olana kadar padişah böyle diz büktü yani abdest eter geliyor oturuyor hiç uyku gelmiyordu gözne hiç uyku gelmiyordu akşam istinazlar abdest aldı mı o vadi'de sultan geliyor abdest suyunu diyor. Padişah da peşkir tutuyor böyle, Bu arada diyor ki bir keramet gösterse ve yine bir sevinsek diyor. <gülüyor> Aksam diyor ki, padişah diyor, senin peşkir tutuşun, Valide Sultan'ın abdest e, suyu döküşünden daha büyük keramet olur mu diyor, İnsanın kerameti. Bu ne kadar şeref diyor, padişahın Valide Sultan, abdest suyu mu döksün, padişah ayakta peşkir tutsun büyüye ishab ediyor. O arada çıktığının birinde diyor ki çavuşa çınarları değiştir, yüzüğü al, başka yere göl. Yani varınca bir yanlışlık yapacak mı, yapmayacak mı bahanım? Yani hadişahlar da çok akıllı, tecrübe de gidiyor Aslı var mı, yok mu, bahanım aldan yok mu? Vardırlar diyor. Allah razı olsun efendim bu değerli kadir Peki var diyor. Hımdan 103 çıkarmıştı diyor. Çınarlar da değişmişler diyor. Ay işte şu yüzümüz diyor. Şimdi çınar dalları lakin gönderdiğin çoğuş kerametliymiş dedim. Neden bildin efendim diyor? Eba iyi yüzün yıkandığı yere dikmiş o diyor. Yani o dikende diyor oraya baş. <gülüyor> Zübü'n keramet olsun hep konuşulmak. Yani oh. dikilen yer diyor ebay-i yudun yıkandığın yere dikilmiştir diyor. Lakin buradan diye çoğuştuyor. Buraya kazmaya başladılar. İki buçuk erşin olur, tak! Taşa geldi. Başka baş, çıkardılar, aynı deli yıldaş vermeden üstünde kabrihe ve ebay-i bulansar. Bunu yazan üstazımın parmakları. Ben onun yazılarından okuyorum bunları size. Pazmaya başlarlar, fazılıyor diyor. Pazmaları soyasına vurun. Dik vurma vücudu alimsine değecek. Usul usul, tamam oldu diyor. Kadişahın yüzleri, <gülüyor> ooo, <gülüyor> titremeye başlıyor, düşeceğimler. Ama padişah ne oldu Hemen durdun, ne doktor, ne etrafındaymış. Bir şey mi var? Yani bir şey mi geldi ani olarak kriz mi kesiliyor olsun? Diyenin altındaki tahsil evliyayı gören, hmm. yerin altındaki ebai gücüle konuşan evliyanın zamanında ben padişah olmaya layık değerlendim diye ağlamıyordu. İçine düşecek herhalde, kafaya şey etmiş, geriye çektiler. Kabiri buldular, yaptılar. Şimdi tebaiye, ulan sana böyle bir olur da varınca dikkat ederseniz tam orta göbek taşı o kabilden çıkan taş. O taş yazılı taş, o o arasında. Allah şefaatlerine, ne ailesin kardeşim. Hı. Yani birinin ikiyle bu ifadeler tükenmez bizim evimizin içindeki olan hadiseye hayranlık ediyoruz bir daha diyeceğim olsun annemin babamın ruhu olsun. Hı. Direkt köyünde babamın imam. Nilya'nın bastanadan Şif Ali Efendi isminde Halit'e kadı Tayyum'dan Ali Efendi Kadir Tayyum'un bu oradan hesaplı o mektup yazıyor efendi hastalıkları diyor bu ee, iki buçuk ay evveli Anşa isminde bir ailen vefat etti mi? diyor. Dolunumda, ya sen Rabbim neyse, anneye malım mektubunu, hayraten öyledir. Söhepaların annesi vefat etti. Ne diyorsun ki? Yine ve mektup yazıyor. İki cihan güneşi Muhammed Alihi salatu ve selamın görüşme nasip oldu. Fatıma Taz Zuhra yanında oturuyor, bir hanımda da güne döne hizmet ediyor. Hı hı. Ya Allah, bu Fatıma Taz Zuhra, bu kim? Hı. Bu Yahya'lı Mustafa'nın ailesi anşağı. Hı. Şey mi yani, e, dünyamda kazık miyim, sadık mıyım? Hakikaten öyle bir aileniz vefat etti mi? diye sorun sen de vefat ettin. ...müjde ediyorum yani ailenin, usta sallallahu Sonra birkaç daha sonra... Çünkü halini ben biliyorum. Ağaçların içine yatırılamazdık, Allah, Allah rahmet etsin. Hı. Ağaçların zikrini duyduğundan öyle bayılıp geliyordu. Bütün ağaçlar bir yeni biri bir tesbih okuyor. Hı. Bize dememiş, babam öldükten sonra dedi, kurban olduğum diyor. Böyle yere bakıyorum aşağıdan görünüyor şahsını aldım. Yani şöyle yere, hmm. mütemadiyen ağlayıyor bir gün ben de gördüm, niye ağlam diye. Babam sormuş bize demezler, Hacı Esad Efendimiz hiç gözümün önünden yetmiyor. Öyle, o yanına baksan da onu diyor. yanına bakıyorum. Böyle rabıta ediyorlardı ya. Yani. böyle rabıta inenlerdi. Ee, Neye ağlıyorum ya, görüyorlar. Başlaya nasıl geleceğim diye Allah'ım dışarıya nasıl çıkayım diye hayata ya nasıl? Dışarımda ben, ben istazmıyorum da nasıl? Bak muayene edeceğim kaybol. Hava yatağında ne kadar kaybol ya? Çetin maktesi böyle olduğunu seçerdi tabii ki